Mevlam sandın huri kızın, cennette getirdi bezin Sürmeledi iki gözün, Habibimiz Muhammed'in Sürmeledi iki gözün, Habibimiz Muhammed'in Melekler kundan saldı, mirajda selama durdu, adını adıyla yazdı, Resulümüz Muhammed'in, Resulümüz Muhammed'in. Görüldü bün çeşidi haller Terinden açılır günler Melekler beşi insanlar Habibimiz Muhammed'in Melekler beşi insanlar Habibimiz Muhammed'in Teri gül gibi kokardı Daim şefkatle bakardı Parmağından su akardı Resulümüz Muhammed'in Parmağından su akardı Resulümüz Muhammed'in Yetim diye hor gördüler Taif'te taşla vurdular Uhudta dişim kırdılar Habibimiz Muhammed'in Uhudta dişim kırdılar Resulümüz Muhammed'in Düşmanları edip kahrı Kuzuyla verdiler zehri, kuluncunda kudret mührü, Resulümüz Muhammed'in. Kuluncunda kudret mührü, Resulümüz Muhammed'in. Kul Hamid alem dernası, doğmadan öldü babası. Tıfırken öldü annesi, Habibimiz Muhammed'in. Tıfırken öldü annesi, Habibimiz Muhammed'in.